senin gelme işi oldu. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala tabiibul qulubina Muhammed. Sallu ala ilaajizunubina Muhammed. Euzu billahi inneşşeytane'r racim. Bismillahirrahmanirrahim. Şehr Ramazan'ın levzi indir fil Kur'an. Yüdelin nâsi ve beyinâtin minel hüdâvel fûrgân. Salakallâhu'l-azîm ve bella Resûlühün nebiyyül Kerim. Ayet-i Celîle'neb-i Mukaddam, Fahri Kâinat Muhammed aleyhissalâtu vesselâm, Efendimiz'in üzerine salavati şerife getirmenin fazaylı hakkında bir hadisi şerif, naklü beyan edelim, badede dualar edelim, Kulat-ı Rabbimiz Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri dünyevi, kutrevi bütün müşkilatlarımızı halbü asan eyleyen ve erkenlerimiz hulbuna gelip ellerimiz ellerimizle ayaklarımız ayaklarımızla cemî azalarımız birbiriyle elveda elfırak dediği gün özlerimiz tavana dikilip yavrularımızın boyun büktüğü gün Allah Allah diyerek can girmek Hükümlemize nasip et Ya Rabbi. Aleyküm. Âlem Nebiyyü sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Hektarikum aleyyye salâten hektarikum ezvacen fil cennet Sadaka Resûlullah ve netaka Habibullah. Buyuran iki cihan güneşi Muhammed aleyhissalâtu vesselâm. Yani elimizdeki şu kağıdı, mektubu Muhammed aleyhissalâtu vesselâm yazıyor. Okuyana bakılmaz da kim yazıyı yazdıysa ona bakılır. Yani ahri kainata bakılır. Kur'an-ı Kerim'i kim böyle vaaz verir, dinletir neyi verse, o hocaya bakılmaz. Sen bir günahkar olur, benim gibi suçlu olur, günahkar olur. Ama okuyan, söyleyen halik Zülcelal olur. Allah'ın kelamı dinlenir, Muhammed Aleyhisselam'ın hadisi dinlenir. Şimdi Peygamberimizin hadisini dinliyoruz. Onun için dikkat kuvvetleşir. Ekterukum aliyasalatel, Ekterukum ezvajem fil cennet. Menavi hadisi şeriflerinden, kendi ilifandan naklan geçmiştir. Sizden cennette en ziyade, sizlerden cenneti ehlada en ziyade huri kazanan kimse? En çok huri kızı nikahında olan sizden cennette en ziyada huri kazanan kimse bana çokça salat selam gönderenlerdir. Kim bana çok salavat-ı şerife hep birden okuyalım. Allahım salli alâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim Kur'an-ı Kerim'de huri'in birçok yerinde Hurilerin evsafını Allah Kur'an'da vasıf ediyor. Yani siz diyor böyle oruçla tutuyorsunuz, ağzınızı tepseriyor, tereviz kılacağız, e, kılacağız diye 33 dikkat e, yatsıyla beraber bükülü bükülü ısıcakta kılıyoruz ama karşılığı cenneti ala, huri, cılman, bildan, tubacı, Hz. Muhammed'in sohbeti Allah'ın cemali bâkemalı. Allah'ı görmek. sat orucun iki keyfi var. Birisi akşam yavrularını toplayıp da böyle iftar sofrasının başında öyle ezene olmasına yani namazın, akşam namazının olmasına böyle dikkat edip dururken hani bir deyaki, top atılır. Ezen okunur namaz olunca. Hemen yemeye de. O kadar lezzetli olur ki. inan patatesini şöyle doğrayın. Hıcık biberle tuzak soku so muakul. En tatlı o zaman. En tatlı. Böyle tatlı yemekler de hazırlamalı diyor. Kadınlar patillik etmesin. Etmesin. Hocalar da etmesin. İftar suflasını kadar geniş hazırlarsanız, çok yiyecek korsanız, bütün seneyi öyle güle getirdim diyor benim Allahu Teala zatları. Bütün sene öyle bolluk olur. Şöyle ihtisat edeyim, de. ihtisat yok Ramazanda. Daldır daldır çayını iç. Daldır, doldur, doldur yemeğini. Ye. Alegizin celal cennette yeniden doyulayacaksın. Bu bir sevinc. İkincisi de Hazreti Rasulullah'ın huzuruna varınca bunların masur ne istiyorlar ya? Ne istiyorlar? E her şeyi verdin ya Rabbi, ne isteyelim? Huris'iyle, Kırman'ı'yla, Vildan'ı'yla, Tubas'ı'yla, hiç çeşit halen vardığımız cennete inşallah gideceğiz. Merem oruç tutuyoruz, merem namaz kılıyoruz, merem hacca gidiyoruz, merem zeket veriyoruz, merem ibadet talih ediyoruz. Elbette cennet bizim inşallah, İnşallah bizim. Günahlarımıza tövbe ederiz, o geçer gider. Et-tâib-i münezdem kemellâh'den bele, Münahtan tevbe edin, hiç günah etmemiş gibi olur diyor Peygamberimiz. Hiç günah etmemiş gibi. Onun için sor bakalım, ya Muhammed, sor ümmetine ne istiyorlar? Allah'tan isteyecek bir yüzümüz yok, o kadar yapamadık ki. Yani Rabbimiz'in iyice rızasını bulacak şekilde bir şey yapamadık ki. Bu bile bize çok, yarar. Bunlar bilemiyorlar. Kendileri diye, dünyada bir şey bilemez derse ne yaparlardı? Hocalarından sorarlardı. Hocaefendi, şu, şimdi hocaya da yok ya. Yani, yani hocalarından sorarlardı. Deriler efendim, şu iş nasıl? Sorun güne. Varıyorlar, efendiler. Lütfen size muhteci olduğumuzu anladık. Cennette de, ahirette de muhteci. Ne edeceksiniz, Bizi Rabbimiz soruyor, ne istersiniz? Cemal-i ba kemalını isteriz ya. Rabbi. Deseniz de Allah'ı görmeyi ister. Orucun iki mükafatı var. Birisi akşam iftar, birisi de Allah'ın cemal-i ba kemalını görmek, Allah'ı görmek. Allah cümlemize nasip et ya Rabbi. Rabbim, senin cemal-i ba kemalını istiyorlar. nasıl? Birden bire. <gülüyor> Çekçili verdiği gibi ayın on dördü görülür ya, ayın on dördünün görüldüğü gibi görülecek. Ayın on dördüne benzerdiysen çok büyük günahkar olur. Yani Allah ay ve güneş peygamberin yüzünün uğrundan oldu. Allah'ın kendine mahsus görünmesiyle yani ayın on dördü olunca orada her herkes görür ya, herkesin göreceğini yani tarih için böyle diyor. Yoksa Rabbimiz kendinden mahsus görünüşüyle görünür. Herkesin <gülüyor> hepsinden yıkıl verip gelecektir. Bayılmıştır herkese. <gülüyor> Yetmiş sene. Bakın cennete alamıza gelin. Bunlar madem. Biz istemek cennet cennet dedikleri bir ev ile bir kaç huri. İsteyene bir anları bana Allah seni, gerek sen diyen şairlerimiz ancak Allah'tır bizim şeyimiz, onun rızasıdır istediğimiz, onun rızası olmasa ben yaptı burada yani canım şuraya çıkıverdi, taksi gelmedi, evrucağız bilmiş de gelmeyecek, söz veren adam kayıp olmuş, badinden hulf etmiş, öyle adamı tutmuşlar bize, onun için sıkıldım kaldım ben orada, kardeşlerim bekliyor, ne diyeyim, Allah rızası için geldiğimi bilin yani, en mühim işime gitmem, benim adetim değil, ne bostanıma, ne bağıma, ne sulamasına, ne bir şeye ama size hizmet etmeye gelirim. Şimdi bilmeniz, biraz daha bilmeniz, öldükten sonra bilir şıpır şıpır ağlarsınız. Biz öldük, gittik mi, vah bilemedik dersiniz ama şimdi e, zamanın insanları onu da bir cepheden gösteriyor, Ondan sonra herkese nefret ettireyim de hocalara hiç hormat eden kalmasın diyor ya başa uğraşırlar ona. Canıdır hoca milletin. Muhammed Aleyhisselam diyor çünkü. Muhammed Aleyhisselam. Hocalar Müslümanların duzu gibi. Nasıl bir yeri kokar gelersen, hocalardan ayrıldı mı millet kokar gider. Millet takdir iş istersen itmesin mutlaka konuşacağız mutlaka konuşacak, mü'minleri doyuracağız. Onlar bilsin, bilsin, bilsin, Onun için, şerife devam eden kimse, cennette çok furi kızı kazanan, huri kızının birisinin sırça parmağından yukarı dıkta biri görünse dünyaya, ay güneş kafanı verecek. Ay güneşin ziyası olmayacak. Bu kadar güzel. Allah vazhederse onu güzel olmaz mı? Güzel olmaz mı? Küprüğünden bir küprük sıçırıntısı, sıçrantısı denize düşse deniz bal haline gelir diyor kitaplar. En küçük Müslümana yetmiş tane verilir. Yetmiş tane en küçük bir Müslüman zorundan cennete girebilmiş günahları ne yapılmış Yetmiş tane. Hepsi bahçeler. Hepsi bahçeler yani taze 16 yaşından aşağı kızlar mizanın başını bekliyorlar isminin oğlunun içinde ismi var filan oğlu filana nikahlayayım ben diyor bekliyorlar mizanın başında günahı ağır size az gelir sevabı çok gelir orucunu namazını iman koymuşlar takıt geliyor yükseliyor Ondan sonra huriler araya alıveriyorlar. Yetmişi birden Allah Allah ismiyle o güzel sesleriyle konuşmaya başlanınca yıkılıp yıkılıp geliyor. Bayılıyor güzellikten. Bayılıyor. Ben oraları vasbetsem ne olursun yani? 70 tanesiyle de beraber aynı güncem oluyor. çünkü Yine bütün kızlar bakira oluyor. Kendinden su ne gelmez? Bir hava geliyor. Bir tecik Soluk geliyor, kendini mest ediyor Dünya kadınları neyi? Yani şu dünyada şimdiki kadınları hiç hokmünde. Lakin cennete girerse, kuri kızından daha güzel olacak diyor Peygamberimiz. O kadar güzelleşecek ki imanı, cennete girdirmiş kadını bir boy aynası olacak. Bir boy aynası, geldi ona boy aynası, o ona boy aynası. Nereden çıkardım bu, bu müjde? Bilmiyorum hadisi şeref bana haber verdi, Ben de size haber vereceğim derken böyle gittik. Tuba ağacının kılıkı yukarıda dalları aşağı inmiş. Herkesin cennetinin katlarından pencerelerinden girmiş, üstünde böyle sallanır, sallanır tuva dalları. Böyle sallanıyor nevvarları var. Dünyada televizyona bakmayan, çalgı dinlemeyenlere o yasallandık sıra tam çalkı havası veriyor. Böyle yaprakları, e, ondan sonra üstünden inmiş meyvaları, her çeşit meyve var. Meşleh-ül enfüs ve telezzüsü'l-eğvim buyurur Allah. Hep Kur'an'ın dediğini diyorum ben size. Demek böyle, hiçbir vasf etmezdin cenneti bize. Sizi camiye indireceğim, çıkmaz hale koyacağım. Mest olacağız, morfinleneceğiz. Daha yarın bir vasfedeceğim görsen. Tuğba alıyor oradan. Hiçbir meyvenin çekirdeği yok. Hiçbir meyvenin çekirdeği yok. Dişlerini incinmesin diye Allah. Im. Dünyada misali var mı? Var diyor. Yani büyüklerimiz çok Oraya gitsin tüketemem. Kökü, kökü, güneşin samalarda Dalları, ziyası yere ermiş, aynı buna benzer. Kökü yukarıda, dalları aşağıda. Alıyor birini yiyor, damağına aldın mı eriyor, geliyor meyve. O kadar lezzetli ki buranın yemeğe gelse necis kokuyor diye atacak insan. Yani bildiğiniz gibi değil mi? O yok yerine on beş buçuk saat sabreden Müslüman bunu görecek inşallah. Maşallah de yok gibi. İnşallah. İnşallah. Ya, açılın bu aşkına. <gülüyor> Kelimesiyle cümlemize husnu hatimeler tevfik etti ya Rabbi. Hayır. Ne kadar yerse yer yalnız gelirdin mi geçer. Öyle cenneti ana da tavelet yok. <gülüyor> İnsanın karnında pislik kalmayacak. Ne olacak yediğin? Ne kadar havzu kevserden ikerden eki. Yani suyu kardan dahi attır, kokusu misler, at yaptır. Ebari e, nücumdan çok tadında hut ne şeker bal. Ne şekere benzer ne bala benzer? Ebari e, nücumdan çok, bardakları yıldızdan çok. Tadında hut ne şeker bal. Ne şekere ben, zer, ne bala benzer! Almışsın meyvayı, olduğu yerden yine bitiyor. Ya Rabbi, o aldığın dünyada o armudu, o elmayı, o şettayı... ...oradan koparınca orada yok olurdu. Burada niye var, Ya Rabbi diyor. <gülüyor> Allah'ımız diyor ki, kulum, bak sana tarif edeyim. Niye var olduğunu tarif edeyim. <gülüyor> Günden sabah namazını kıldınızı da burada imamın ardından. Devlin kusurunu niye kılıyorsunuz? E farz ya Rabbi yine kılıyorsunuz. E birini tuttunuz, birini daha kıldığınız için yine bitiriyorum. O ucu dün tuttunuz. Ve onu niye tuttunuz? Ya Rabbi gün tutulacak. Benim birini tuttum, arkasından da birini tuttum. E, Zikrullah yapan, künde doyman, şafağla kalkan, boynunu Mevla yakırken Allah, Allah değil mi? Devlin kusuru yine aynı diyorsun. Siz birini yapar, birini de geriden yaptığınız gibi ben de birini aldık sıra birini bitiririm. Rabbi bu elbise ne ya üstümüzde bizim? Yetmiş kat. Hepisini toplasan kurduyun deliğine olur der. Mübaligası yok. <gülüyor> Cennet elbisesi. E? Ne diyor bu kadar yumuşak yarabbi? Sizin ahlabınız heyyin veyyin idi halim insanıdınız yumuşak insanıdınız müslüman olduğunuz için içinizde ken tutmazdınız ken tutmazdınız affederdi derdiniz onun için elbisenizi böyle yumuşak ettim kafih katran ayeti celilesiyle kafirlerin elbisesi de katrandan giydin mi bütün vücudu cay cahil cahil dünyada o gömlekten bir tecip şey gelmişti İbrahim Aleyhisselam'ı Nemrut ateşe attığında soymuştu. Ataşın üstüne mancılıkla biz gittik gördük mancılık direklerini Urfa'da öyle dingeliyor. Oradan ateşin içine düşürmek istediler. Orada attıkları zaman, tetiğine tokandıkları zaman İbrahim Aleyhisselam gitti semaya ve ateşin üstüne düşeceği zaman İbrahim Aleyhisselam geldi. Ya Ya İbrahim dedi. Seni kurtaracağın müsaade buyur dedi. Sen mi geldin Allah mı gönderdi? Beni geldim dayanamadım dedi. Daha olmadan <gülüyor> çekil ya Cibri'nin. Allah'ım bana yeter dedi. Ben Cebra ile niye hacet yok ben. Kimseyi karıştırmam arama. Deyince Cebra Aleyhisselam hemen ayrıldı. Bir gömlek getirmiş, giydirdi. Düştüğü yerdeki ateşin olduğunda... Kitaplar Kur'an-ı Kerim yazıyor, semadan kuşlar uçamıyormuşmuş. o ataşın üstüne tesadüf ederse içine düşüyor. Bu kadar şiddetli ateş. Kur'an-ı Kerim, künü berden ve selâmen alâ İbrahim. Künü ol, künü berden ve selamen berd ol, Selamet ol, alâ İbrahim, İbrahim üzerine selamet ol deyince, güllü gülüstenli bir bahçe oluverdi o yerinde, sular kaynamaya başladı. O ateş yalan yerden su kaynadı, kanaatınız olsun. Bu sene gittim, suyun ümumu cakır cakır cakır cakır balık. Kimse yiyemez balıkları, göreniniz çok içinde. Bir mağrur e, yaprağı mı yüzlerce birbirinin üstüne Size bir şey diyeyim de, yine o dışarıya çıkınca taklide uğraşmak Allah aşkına. Duyarım burada inandığım bir şey. Gözümle gördüğüm bir şey. Hazreti Muhammed'in kâri varmış, da... rahlemi varmış da. La ha ne bela. La havle illa billahil aliyil azim. Hep Allah haval deriz. Onun sonra bu la deyince gelen çok görmeyin... görmeyeyim. Diyemeyecek kafamıza sığmayacak şey. Ben derim. İsterse yüz türlü yemedik derim ben. Gördüğüm şey o balıkların hepsi o eee ne fırsat o üç günde hiçbir balık bulamamışlar içinde. Balık mıdır, melek midir ben de bilemem. Yani en büyük Urfan'ın meşayihleri yeminle diyor ki bir tane balık bulamadık diyor. Ya Rabb'im ne oldu bu balık? Hal tamam oldu. Balıklar çakar çakar çakar çık içinde. Dünyada bize ibret olan çok şey var ama görmeyi istemiyoruz daha doğrusu. Görüp de imlet alıp da ıslah olup mal istemiyoruz biz. Anladınız değil mi? Açılın bir aşkına. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> ee, Resulü, kelimesiyle cümlemize husn-ı hatimeler tevfik etti ya Rabbi. <Gülüyor> Tevfikine refik etti ya Rabbi. <Gülüyor> Size böyle bir hadisi şeref okuyabilirim. Tüm müjde oldu böyle. Ökleneceğim bir yerde müjdeci oldum. Allah öyle mutfetti, öyle müminler var içinizde. Öyle kalpler tüm yavrular var, ancak müjdeyle geliyoruz. Kale Rasulullah sallallahu Teala aleyhi ve sellem Sumtus sahibi tesbihun Ve nevmühü ibadetün Ve duâühü müstecafun Ve amelühü <gülüyor> muda'afun Sadaka Rasulullah. وَنَتَقَ حَب۪يبُ اللّٰهُ <gülüyor> Cânius Sair hadisi şeriflerinden Can Sayır kitabında yazılı Oradan aldım فَحِي Muhammed مُحَمَّدْ عَلَيْهِ Konuşuyor. O buyuruyor. Biz de onun buyurduğunu suntu سَائِمِ تَسْبِحٌ dedim mi anlamaz. Onun diliğini anlatıyoruz biz. <gülüyor> Arapça okuduğumuz için onu Buyuruyoruz kardeşlerimize, tercüme ediyoruz. Arada vasıta biz. Sumtus saimi tesbih. Oruç tutan, oruçlunun sükutu hiç seslenmiyor. Bir köşeye çekilmiş, böyle ağzını yumuşa oturuyor. Meleklere Allah emrediyor. Bunu ibadet etmiyor, zannetme. Bu oruç tutuyor, ibadet ediyor. Tesbih sevabı, subhanallah, subhanallah, subhanallah yazın, amel defterine yaz, subhanallah, subhanallah, subhanallah yaz defterine. Peygamberimiz buyuruyor, Allah'ımız yaz diye emrediyor, bu oğlum sükut ediyor ya, avcını yummuş ya, yumduğu yerde oruç tutuyor, oruç tutuyor, ibadet ediyor. Ne mükafat aman yarabbim, subhanallah diyor ama, subhanallah deysen ne olur? mübalağa olsun varsın konuşayım da peygamberimizle beraber Cibril Emin Miraç'a teşrif ederken Allah'ımız davet edip de icabet ettiği zaman 70 bin kervan geçtiği zaman Kabe Kavsini iki kaş arası iki karış arası iki erçin arası Allah'a yaklaştığı zaman Ektehiyatüllahim Allah'a selam verdiği zaman yolda gidersene bir melek denize dalıyor, çıkıyor, çırpıyor. Çırpındığında her damlasından bir melek oluyor. Bu ne diyor? Bu ne oluyor? Ya Cibril bilmediklerini hep soruyor, o da cevap veriyor. Senin ümmetinden yeryüzünde birisi Subhanellahi velhamdülillahi ve la ilahe illa işte, Allahu, ve vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi aliyil azim diye tesbih bu her namazın sonunda okunur herkes bilir ya. Acaba ne izdin? Bu istifamet ederken devirleri. Subhanallah ve alhamdulillah ve la ilahe illa Allahu vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi aliyil azim. Ağız بس mena yetel ki şu okunur. Bu tesbihi okulu bu melek bu yaya rahmet yasına daldı, çırpındı, bir damlasından bir melek oldu. Bu cennetin âlâya girene kadar bu melekler onun için dua ediyorlar, istifar ediyorlar dedi. Durma ağzını boş tutman, boş dursan bile sevap yazıyor. Ağzımı yum, tesbih sevabı. Bir, suntu saymi tesbihun, ben alışkın gelim sükut etmeye. Konuşurum mutlaka, muhterem kardeşim, din kardeşim, konuştığın dürüst olmaz, konuşma. Ya kıymet edin, ya iftira edin, ya maliyahını söyleyin, konuşmasan iyi olur. Peygamberimiz hikmet ondur, dokuzu sütun, birisi insanlardan ayrı yerde oturma. Sen kendini vah dıkana, buralara al geldi, yani beyazlık geldi, kefinden işaret, Kendini kurtarma çaresine bak, Allah razı olsun. bak, yavrular beynir, inşallah onlar hep iyi insan olacaklar, hep mukaddesatçı olacaklar, hep dinci olacaklar, komünistler onlardan til til titriyecek inşallah. Titriyecek inşallah, öyle gençlik yetişiyor şimdi. Öyle gençlik yetişiyor. onlarla istikrar ediyoruz, gönlümüz gelişiyor. Allah kendilerden razı olsun ki, her komün Vücudu tir tir titriyor, gençler büyüyordu. Yorum böyle genç, imanlı genç, islam genç, namazlı genç, mukaddesatçı genç olacaksın. Sumtu saimi tesbihun ve nilühühü ibadetün. Oruç tutanın, çekilip bir tarafa yatmış, sadece orucu hafifleştireyim diye yatmış. Uykusu da ibadet diyor pe peygamberimiz. Uyku uğurduğu melekleri başına gönderiyor, ibadet yaz. Defterine ibadet ediyor gibi yaz. Meren oruç tutuyor benim rızam için. Yemeği, içmeği, cinsi münasebeti, her şeyi terk etmiş. Allah rızası için oruç tutuyor adam. Yaz, ibadet yaz. Uykusunda ibadet ediyorum onun diyor adam. Allah'ımız, peygamberimiz de buyuruyor. Daha efendim ne diyor? Daha ne diyor? Yal daha sonra ezan okuluyor, yarın diyeyim. Yok, Allah razı için dövün de, yarın gelmesek ya hamızdan tutun. Yani yarına yeni deyim, mevzular hazırladım, onlardan yarın konuş. Gelin yarın koyun, yarın da onu dinleyin, daha tez gelirsiniz o zaman. Değil? <gülüyor> Peki, değil mi? Ve dua müstecavın, oruç tutan adamın, Gerini kaldırıp da Yarabbi yani imanla öldür Allah imansız öldürüp de kafirlere katma Yarabbi kabul eder diyor. Nereye oy Kabul eder diyor aslında. Yarabbi su alda beni sıkıştırma yani su alım asan olsun Yarabbi benki <gülüyor> melek gelir inarlar gibi özleri yağmurdar şimşaklar gibi sual sorar gökgürler gibi dünya döner bir gün hanem fan olur mülker nekir gelir çok dillal olur o gerili gerili gezenler yarın toprağın altında onlar bütün sen de öleceksin daim vallahi öleceksin işte burnunu kaldırma hayvaya beyine gücüne göre bak <gülüyor> duaühü müstecafun Görüş günlerde ettiğim dua da kabul, kabul. Ta kaiserden bir şart, bir adam tayin edilmiş. Hocam, şu metni size gönderdiler. içine, oğlumun ömrünü alamadım. 30 yaşını geçti, analşitlerin içine karıştı. Ne evreniyor, ne diyor Ha evvelki oğluma bir dua etmiştim. O müste cam oldu, düzeldi. Ha buna da bir dua et hocası Ne olursun diye. İlkiden bakmıyor çocuğuna. Şunlar gibiyken camiye alıştırmayor Oruca alıştırmayor İbadete alıştırmıyor. Başını boş bırakmış. 60 koyarmış. Beli kal. Masmış ki kavak gibi. O çocuk büklür de yola gelir mi lan? Yine de inelim bir dua dedi. Dua ettik gitti. İnşallah istağ olur. İnşallah istağ olur. Yoruş tutanların duası da kabul. Biz de bu fazilet olduğunu bilmiyorduk hocam. Nasıl bilmiyorum can. Akşam iftar suhlasının başı gelsin de dua et de kabul olmasın. Acıkı acıkı vicin. Hem de on dakika evvel koydururum ben. Nefis canı istesin de duan kabul olsun diye. Sen de öyle et. Sığarayla neyle Allah aşkına oruç açma. Peygamberimiz... Ya hurmayla açın, hurma bulamazsanız suyuyla açın, <gülüyor> suyuyla açın. Bu halal olan bir rızkıla açın, böyle bir, de bir ağzına e, şeytanı getiren tütünü getirme. Melek dağılsın diye şeytan onu ağzına verir. Melek dağılsın da içine gireyim diye. Onun için, bir kabulü için onlar da şey etme. meleke sundu. Biki emanet ve aleyke teve geldi. Vallahi rızık ve iftarı Allah'ıma ya vasıl mağfire. İnfirli veli valideye. Velim beni ile diyor, "Ya konumun hesabım ya Rabb." Deli anan da bilemem. Bir motorun olsa küçük cins ne kadar belirlendi. Buna merak etmen ki belirleyeceksin sen. Ha, Hakkını bedava abıç gibi üstüne. Böyle bir şeye merak etmiyon ki belirleyecek. Ben hiç hatırlama bile geçmedi bellemek. <gülüyor> yazık olur. Bize yazık olur böyle olursa. E gidelim işin üstüne bir. yeni kitaplar ne çıktı? Hep yazıyor bunu yeni yazıyla. Çocuğuna okursan yine olur. Sen de beraber okursun. Hepsi elhamdülillah mektepte yetişmiş yavrulardır. Onlarla beraber bu duayı verin inşallah. Ve dua-i hürmüs tecavur. kimsenin duası da var bir dua durmayalım. daha ve amelihı mubarafun ameli de başka vakitlerde idilen amellere birazun verildi oruç günden başka bile yeni yüzde verilirdi. bile südürdü de belirsiz olurdu Kur'an-ı Kerim'de. Lakin oruç böyle değil oruç böyle değil ya. Orucum sevabını Allah, hiç kimse hesap edemez diyor, hesaba sınmaz çünkü. Esavulli, ben etliyim, oruç benim içindir, mükafatını ben vereceğim diyor. Ezen okundu biliyorum, ben bu mükafatı verdireyim, kitabımı da dürüyüm, bir şey okumarım. Yani sizi sıkacak bir şey olmasın, müşterimi dağıtmayın, evet. mükafat! böyle Kiraman katibinin yazdığı, sağımızda solumuzdaki meleklerin yazdığı gibi değil orucun sevabı. Heyecanla orucu mu? Eee, ya nasıl efendim? Allah diyor ki yazıya sığmaz. Büyük bir mükafat gelirse bir adam fedakarlık etmiş, fedakarlık etmiş, alanın Buvarına bayrak tahan Hasan gibi devletin gözüne girmiş mükafat verilecek. Bunu kaymakam versin yerse hepimiz der ki 10 bin lira bir şey. Çünkü kaynakam versin demiş, vali versin derim mi? Herhalde bir 50 bin ne var 100 bin var belki. Çünkü tabi ilahiyete kadar istemişler mükafatı vermek için. Bu az değil, muhakkak çok. Bu da sen paranını verin durursa da yorum yapmak, dünyada başka bir şey yok. Ondan sonra daha reisi cumhur benim elimle vereceğim demiş. <gülüyor> ne olsun arkadaşlar, 1 milyondan artık, 1 milyondan eksik değil bu verilecek şey. Çünkü reisi cumhur kendi eliyle verince koca ama küçük hediye vermek yakışmaz ki. Halide Zülcelal, oruç benim içindir. mükafatını ben vereceğim. Kiramın katibine, Muhammed Mustafa'ya ne bildirmeyeceğim. O ben yedi kudretimle bileceğim deyince, o hesaba, kitaba sığacak vaziyet olmadığı için Allah ben vereceğim diyor, sen bu orucu şimdi tutuyor. bunun sahibisin. Bunun sahibisin, burada belli olmayacak ya can. Ruh ağızdan çıktın mı belli olacak çünkü namaz hemen kabirde elini tutacak ne ben namazın gelmiyor senin hadis şerif gelmiyor ben seni cennetin yolunu bilmeden götüreceğim diyor sen namazı boşaklıyoruz zannetme oruç oruç geli veriyor cehennemle cennetin arasında kerekor veriyor kalkan diyor çünkü. Hadis-i şerif gelecek okuyacağın inşallah, o kalkan karkan veriyor. Bu ne ya Rabbi diyor. Allah, Allah diye zikrettiklerin var ya, zikrettiklerin var, o da sırat köpmüsünün üzerinden nur oluyor. Ya. Nur, haccın var ya, haccın Hicaz'a gittiğin, o da vücutuna kuvvet oluyor. Vücutuna kuvvet oluyor. Çok sıhhatli oluyorsun hacca gittiğin için. Zeket mi oluyor efendim sadaka seyret? O da üstüne sayabahın oluyor. Üstünde şemsiye gibi güneş bir mızrak boyu indiği için güneş değindirmeyen şekilde bir kalınlık var kendinde. O sadakada zekette o fakirli teflendiği için inşallah ellerini aç. Korkma bana yemin ettirme bile on yedi yüz daha ziyada vereceğini temin edelim sana. Bunun misalları var. Yerlendaba. Ya, cepte mahapta esas oğundu. Ben de dövün geç getirdiler biraz. Ben de yoruldum. O az geldiğine göre enerjimi yine bu hep sarf ettim. Şöyle sıklaklı olsunlar Müslüman iyi dinlesin diye. Yoksa ben konuşmayı bilirim. Yani onu da bilirim. Yani derim ki size aldatacağım ya. Şöyle orucu tarif ederken oruç tutanlar Tehzibi ahlaka nail olurlar. Böyle mi konuşurum? ne yürüyeyim? Çünkü oruç şehveti durar. Nefsin fena temeyyüllerini tadil eder. kalbin nurlandırır. Kalbin şefkat gibi, rıkkat gibi, inceliği gibi, merhamet gibi neziyet hislerini artırır. Dımağa hikmet ve marifet nuruyla dımağı doldurur. Oruç bu. Mideni bir müddet yemekten boş tut. Yani akşama kadar, ta ki içinde marifet nuri, Allah nuri parlasın. Bak heyecanım durdurmuyor yine ben usul dönüştüğümü tarif ediyorum, yorulmamanın için. Ya Rabbi, Ya Rabbi, bu ne Ya Rabbi, bu ne neşe Ya Rabbi. Konuşsan ki böyle cemaat olur buyuracağım. Oruç çıktıktan sonra böyle herkes gelir de bayılır mıydı burada? Bu ne neşe ya? Yani biz tuttuğumuz orucun neşesini bilemez bir haldeyiz. Bize hoca lazım canım. Buyurmak lazım. Dinle ne kadar ürvi bu. Ne kadar ali bir oruç bu. Dinle ne kadar ruhani? Ne kadar ruhani? Mağbur-u emrine imtisal ederek Kerim olan Allah'ın emrine imtisal ederek Ey Yarabbi, orucu tutacağım deyip de tutmak kolay mı? Herkes tutar mı? Herkes Allah'a itaat eder mi? şu Müslümanları küfre benzetmek Haşa, kendi keyfine vizletin etmenci katil demek ne? Çok büyük günah! Günahkar diyorsun! Tevbe etmez! Diyelim, eşhedü enne inahe illallah eşhedü enne ve resulü işte imanımız elhamdülillah yerinde daha dinleyelim ne kadar ruhanidir mabud-u keriminin emrine imtisal ederek oruç tutmuş olan bir İslam ailesini biz önüne alınız İslam ailesini göz önüne bir akşam bir halda ki Güneş kurulda başlamış. Güneş e, batıyor. Şu geçeden de gövlük şu Bağdat tarafından doğru yıkılıyor bizim kavacıkta. iyi belli olur bunlar. İftar zamanı yaklaştıkça yaklaşmış. Yaklaştıksa yaklaşmış. Evet. Olduğundan bu mesut aile çocuğu da oruç tutmuş. Yelini de oruç tutmuş. Kızı da oruç tutmuş. Ailesiyle oruç tutmuş, kendide sufranın başına birikmişler. Gülüş oynaşı, olursa diyor, küllere başlayınca sevap veririm diyor. Şeytan ağlayarak geliyor dedi şeytana. Yahudi örgüsüne affol indiler, gittiler bunların günahı dallılardan çoğuldu. Ne diyor? Artık sufranın başında gülüş gülüşü oynaşı, birbiriyle kalbi dürüst, Demek yediler, oğlu babasına itaatli, gelin kaynanasına itaatli, ailesi kocasına itaatli, babasız daha neşeli çocuğunun içinden şeytan diyor ki, feryat ediyor, ağlıyor, bütün şeytanlar birikiyor. Ne oldum diyor, ne olalım ya diyor. Daha çok ibadet etmeleri yok diyor. Bir sufra başında külü öyle şey yapıyorlar. diyor. Külleri başınca, çünkü sayılır mı başladı diyor. Sakaldaki sayılır mı? Çürbelinin başında sevap veriliyor, günahlar rahat bulunuyor diyor. Şeytan, ben bir kısmını cehenneme doldurmanı için çalıştım diyor. Allah diyor, ne edeyim diyor. Ha ne olursunuz bu diyor, düştün aileyi bozan yok mu içimizde? <gülüyor> İskik denilen şeytan diyor ki, ben bozmaya muhakkak olurum. Kaynanayı yerine kötü gösterdim, yerini kaynanaya kötü gösterdim. Oğluna babası hiç söyletmem, da git maruk derim, derim, nasıl keyfi böyle olursa bana cezillik verin mi? Ya vallahi veririm ya, sen yalnız boz, bu ailesi birbirine bozgunları şeytan bozuyor. Bismillahsız giriyor evime girerken, ailen de bismillahsız giriyor, çocuğun da, gelinin de, Bismillah'a alışmamışsın da. Daha. daha bismillah. Şu orada duruyor, onu uçtun kardeşlerim. İçtim mi sizi? Yani şuraya söyleyeyim. Rıza lillahi Fatiha. Rıza lillahi te'alel Fatiha. Aleyhi İmran ayete kadar sayfa 62-63 okuyan <Sessizlik> Allah'ın Rahman, Ya حق تطواته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحضل الله جميعا ولا تفرقوه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 فأصبحت بنعمته إخواناً، وكتم على شفاح رج من الناس فأني bin <Sessizlik> binu بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم <تصفيق> الله الفاتحة Ulan, istedim, bir sen yerin olsun kardeş. Kardeşim Kardeşim, Allah'ım, kardeş. kardeş. tamam Banyakı debini bir daha değil le. Kardeşim Kardeşim birden, bir şey değil mi? Gülmedi Ayy, Türk'im, Türk'ü değil mi? Türk'ü Allah'ım, kardeşim, kardeşim bir dır benim Gözüme nurdur benim Sımarladım gelmedi Talehim kördür ben Ben bunu kardeş görmüşüm He. Kardeşimdür Aham kardeşim münadiyem Başka bir daha yok mu? Yaptık <gülüyor> <Evet. gülüyor> <Evet. gülüyor> bunu iyi değilim Şöyle gidelim Ne dediler? <gülüyor> kardeşim <gülüyor> Kardeşim birdür benim Gözüme nurdur benim Sumarladım gelmedi. Talehim kurdur benim ma buna <gülüyor> de. Kardeş, kardeş ben evledim. Alıyorsun benim salakla. Üşenemez. Yarım Kapıya çıkmıyorum. Kimse bir şey demiyor. Var gibi olmuşsun görmüyor musun? Kanaatlı <gülüyor> <gülüyor> olsun O eğildim. Dil Allah inşallah şöyle bak. Allah Allah diye canım çıkar inşallah. Allah Allah, Allah bize de orada şefaat Bir bakar nasıl zikretir Allah o biri bin talyet gece uyuyamayınca ne diyorum Allah Allah değil miyim gece Yo, uyuyamayınca derim, derim. ne diyorum nasıl diyorum Allah diyor. diyelim şey şey müzokuyayım ney donladı peygamberim müzokuyayım şey de Allah mesala ne diyeceğim yalan. Allah'ım ve salli ala ve ala alihi ve sahbihi vesellem şöyle çok diyor. Allah Allah ki yerinden diyor ciğer, e, geldi mi kız babam kanatan geldi mi? geldi geldi geldi mi? Evet. Allah'ım bir ümintal etsin sizden gelmeden bir saat ögüne ana ben geç yerim dua et dedi ögüne geç dedi Düngür'ün yet dedi hele gele. Baba, biz bu şöyle yoldan geldik, ona şuna gitmiş. Diyem miyelim diyeceğim canım? Doğru mu? Kardeşim bir dur benim, gözümüne dur benim, sırarladım gelmedi, talehim kör benim. Kardeşim birdir benim yüzle, gözüme nurdur benim ısmarladım gelmedi ısmarladım gelmedi talihim kördür benim talihim kördür benim İsmartın. Ben zehir daim anama Dua ederim neneme Sağırım hem sinema Gelirim yine ziyarete oh, adımlar var Nur Yaksın Allah o kökeleri Neydim de ben... Hürmetim vardır, vardır size Hürmetim vardır size Dua eyleyin bize, dua eyleyin bize Sanki nurdur bu göze, dua <gülüyor> eyleyin <gülüyor> ey nenem <gülüyor> Dua <gülüyor> eyleyin nenem <gülüyor> Veremiyor şükür, <gülüyor> <şimdi>. veremiyor şükür <gülüyor>